Şeytanın tuzağındaki hullecilerin yedinci hilesi onların bu hilesi boşanan kadının boşandığı sırada sadece hamile olmasıyla ilgilidir demişler. Ve Arapçada erkeğe zeker, çocuğun vasfı da zekerdir. Erkeğin erkeklik organının adı da zekerdir. Yani kadın zeker doğum yapmakla Kadının organına zeker temas etmiş olur. O halde bu dahi kadın için hulle yerine geçer. Bu kadın başka bir kocaya varmadan eski kocasına dönebilir. İşte onların bir keşfi de budur. Şeytanın tuzağındaki hullecilerin sekizinci hilesi ise kardeşlerim, onların bu sekizinci keşifleri çok daha acayiptir. Derler ki hulleci kadını asla cinsi temasta bulunmayacak, Adam elini aldığı şişedeki yağı kadının bedenine dökecek, kadının bedene bu yağı eminceye kadar bekleyecek, sonra derhal dışarı çıkacak, böylece hulle gerçekleşmiş olacak. Tabii iş cahillerin eline kalınca insanların dertlerinin çareleri şeytanın tuzağına düşmüş bulunan kıyas ve keşif. Ehlinin zihniyetine terk edilince elbette bu derece gülüş durumlara düşülecektir. Allah'ın kulları şeytanlara maskara olacaktır. Şeytanın tuzağındaki hullecilerin dokuzuncu, dokuzuncu hilesi ise birbirinden boşanan karı kocadan birini sefere çıkarmaktır. Güya o seferden dönünce eski nikahlasına dönmüş olurmuş. Şimdi sizler ey vicdan ehli kardeşler düşünün acaba şeytan bunların aklına bunu nereden getirdi? Acaba bunlar bunu nasıl ve nereden keşfetti ve keşfederler? Çünkü onların akılları bu gibi meselelerde çok iyi çalışır. Öyle ya seferden dönen adam ikamet ettiği yurduna ve oradaki yakınlarına kavuşmuş olmaz mı? Olur. Öyleyse o insan sefere çıkıp seferinden dönen erkek veya kadında eski nikahlasına dönmüş ve kavuşmuş olur. İşte onların söyledikleri, ve kimselerine aklına gelmeyecek olan keşifleri. Şeytanın tuzağındaki hullecilerin onun hilesi ise onlar şunu da iddia ederler. Boşanan karı koca birlikte Arafat'a gidecek. Dağın zirvesine çıkıp bir müddet bekleyecek. Bu şekilde ayette geçen ikinci bir evliliği görmesi şartı bunlar için gerekli olmayacakmış. Biz Allah'ın ayetini dininin emir ve ölçülerini alaya alma durumuna düşmekten Allah'a sığınırız. Allah cümlemizi bu duruma düşmeklerden korusun. Amin Ya Rabbi.